499. konu, Hazreti Ömer'in cihada gitmek isteyen bir kişiyle olan kıssası, bir kişi Hazreti Ömer'e gelerek, ey müminlerin emiri, bana bir binek ver, cihada gitmek istiyorum, dedi. Hazreti Ömer orada bulunan birisine, onu elinden tut, Beytülmal'a götür, istediğini alsın, dedi. Adam Beytülmal'a girdi, orada altın ve gümüş yığınlarını görerek, bunlar nedir, ben bunu istemiyorum, ben bir yol azı ile bir binek istiyorum, dedi. Bunun üzerine adamı Hazreti Ömer'e geri getirip onun sözlerini Hazreti Ömer'e naklettiler. Hazreti Ömer ona azık ve bir binek verilmesini emretti. Onun bineğine eğri kendi eliyle vurdu. Adam deveye binince Allah'a hamdetti. Sonra Ömer'i övmeye başladı. Ömer de adamın arkasında yürüyor. Adamın kendine dua etmesini temenni ediyordu. Nihayet adam "Allah'ım Ömer'e iyi bir karşılık ver." diye dua edince Ömer geri döndü.